eşenun umuri ha ve kulle muhtesatin bid'a ve kulle bidatin zalale ve kulle zalaletin finnar. <gülüyor> tefsirde Enbiya suresinin 8. aytında kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Biz onları yemek yemez bir ceset olarak yaratmadık. Onlar kalıcı da değillerdir. Allah azze ve celle nebiler hakkında bahsederken Böyle devam ediyor ayete. Kataderaymullah dedi ki, biz onları sadece yemek yem bir ceset kılmadık. Onlar ölümsüz de değillerdir demektir. Dahak bir Müzahim Raymullah dedi ki, biz onları ruhları olmayan ve yemek yemeyen birer ceset kılmadık. Lakin onları ruhları olan ve yemek yiyen birer ceset kıldık demektir. 9- Sonra onlara olan sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları da helak ettik. Katade Rahimullah burada hatta aşanlardan kast edilen müşriklerdir demiştir. 10. ayet Andolsun size içinizden, içinde zikriniz bulunan bir kitap indirdik. Hala akletmez misiniz? Mücahid Rahimullah Fihi zikrukum kavli sizden bahseden demektir demiştir. 11. Zalim olan nice beldeyi helak ettik. Arkasından da nice topluluklar meydana getirdik. Mücahid Rahimullah Kasamna kelimesi helak ettik demektir, demiştir. 12. Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan kaçıyorlar. Mücahit Rahimullah bu ayette geçen yer kelimesi kaçıyorlar demektir, demiştir. 13. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün, belki anlarsınız. Katade Rahimullah dedi ki, Onlarla alay edercesine refah içerisinde bulunduğunuz dünyanıza dönün. Belki sizden dünyanızdan bir şey istenir denilmektedir. Yani burada müşriklerle istihza vardır diyor. Mücahit Rahim Allah dedi ki, ''Lâ allekum tus Elun kavli, belki anlarsınız.'' demektir demiştir. 14. Vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız dediler. Katade dedi ki, azabın geldiğini gördüklerinde bu şekilde feryat etmekten başka bir çareleri kalmadı. allah Teala onları yerle bir edip helak etti. 15. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. Mücahit Rahimullah dedi ki, bunlar kaleleri olan bir kavimdi. Nebilerini öldürünce allah Teala da onların üzerine buhtun nasara gönderdi. O da hepsini öldürmeye başladı. Başta onlar kaçmaya çalışınca da geri dönene kadar melekler kılıçlarla onların yüzüne vurup durdu. 16. Biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Katad-ı dedi ki ayetin anlamı biz bunları boş yere ve amaçsız olarak yaratmadık demektir. Burada da aynı şekilde halakna semae vel arda ifadesi ve ma beyne huma yani Göklere karşılık yeryüzü zikredilmektedir. Yani burada kainat gök ve yerden ibarettir. E, kafir astronomların iddia ettikleri gibi, işte e, yuvarlak bir dünya uzayın içerisinde böyle değil. Yeryüzü kainatın zeminidir. Sema da onun üzerine kubbedir. E, yani insanların üzerinde yaşadığı yeryüzünden ibarettir kainat. Bir de semalar. Bu ayette bunu ifade ediyor. 17. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi tarafımızdan edinirdik ama bunu yapmayız. Mücahit dedi ki ayetin anlamı şayet bir eğlence edinecek olsaydık onu katımızdan edinir. Cennet, cehennem, ölüm, tekrar dirilme ve hesap gibi şeyler yaratmazdık demektir. İbn-i Cürayç Rahimullah dedi ki, Meryem Allah'ın eşi ve İsa Aleyhisselam da onun çocuğudur dediler. Bunun üzerine Allah Teala şayet bir eğlence yani kadın ve çocuk edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Cenneti, cehennemi, ölümü, dirilişi ve hesabı yaratmazdık. Fakat bunu yapmayız buyurdu. Katade ve Hasan el-Basri dediler ki, El-Lehvu kelimesi bazı Yemenlilerin lugatinde kadın demektir. Yani e, eğlence manasında. Lehv, eğlence, oyun eğlence demek Arap dilinde. Bazı Yemenlilerin lügatinde de kadın manasında e, lehv kullanılıyor diyor. Katade dedi ki, İnkünnâ fa'ilin kavli, in kunna failin kavli Biz bunu yapacak değiliz demektir. <gülüyor> 18. Bilakis biz Hakk'ı batılın tepesine bindiririz de o batılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Katade hak ile kastedilen Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Batıl ile kastedilen İblis'tir. Zahikun kelimesi helak olucu, gidici demektir. Yakıştırdığınız sıfatlar sebebiyle yani söylediğiniz yalanlar sebebiyle demektir demiştir. Hasan el Basri rahimeullah da bu hitap kıyamet gününe kadar her türlü yalan yakıştırmada bulunanlar içindir. demiştir. 19 göklerde ve yerde kimler varsa ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet hususunda kibirlenmezler ve geri durmazlar. İbn Abbas radıyallanma vela yestahsirun kavli ibadetten geri dönmezler demektir. Yani melekler kastediliyor. Mücahit ve Katade dediler ki bu ifade ibadetten yorulmazlar demektir. Katade dedi ki Rahman'ın katında olan melekler ona kulluktan büyüklenmez ve usanmazlar. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya semaında bir adımlık bir yer dahi yoktur ki üzerinde secde eden veya kıyam eden bir melek bulunmaz. Bunu Taberi tefsirinde Ebu Şeyh Azamet'te mervez Tazimü tazim Kadir-i Salat'ta rivayet etmişlerdir. Hakim bin Hizam radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab arasındayken onlara benim işittiğimi istiyor musunuz dedi. Onlar da bir şey duymuyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhakkak ki ben semanın çatırdamasını istiyorum. Çatırdaması da yadırganmaz. Zira onun üzerinde bir karış dahi yer yoktur ki üzerinde secde eden veya kıyamda duran bir melek bulunmasın. Bunu i̇bn e-Bi Hatim, Taberani Bezar, El Azamede Ebu Şeyh, Hilyetül Evliya'da Ebu Naim, tazim Mukaddis Kadir Salat'ta, Mervezi Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. Yani melekler çok sayıdadır. Semadı komple e, kaplamışlardır. İşte bunlardan kimisi kıyamal halinde, kimisi secde halindedir. 20- Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. Abdullah bin Haris bin Nefer dedi ki, Kabe şöyle sordum allah Teala gece gündüz bıkıp usanmadan tesbih ederler buyuruyor. Peki bu melekleri vahiy ulaştırma gibi diğer işler al koymaz mı? Şöyle cevap verdi. allah Teala onlar için tesbih sizin nefes alıp vermeniz gibi kılmıştır. Sen de yiyip içerken, gidip gelirken veya konuşurken nefes almaz mısın? Onlar için de tesbih bu şekildedir. Abdullah bin Amr radiyallahu anh'a Muhakkak ki Allah mahlukatı 10 kısım olarak yarattı. Bunların 9 kısmı melekler, bir kısmı da diğerleridir. Melekleri de 10 kısım kıldı. Yani e, mahlukatın %90'ı meleklerden ibaret. Melekler de 10 kısımdır. Bunların da 9 kısmı, yani %90'ı gece gündüz bıkıp usanmadan tespih ederler. Bir kısmı da elçilikle görevlidir. Bir kısım olan diğer mahlukatı da, yani 9 kısım melekler, bir kısım diğer mahlukat, o bir kısmı da 10 kısmı ayırmıştır. Bunların 9 kısmı cinler, Diğer kısmı da Ademoğullarıdır, insanlardır. Ademoğulları da 10 kısmı ayrılmıştır. Bunların 9 kısmı Yecüc ve Mecüc, bir kısmı da diğer oğullardır. Bu Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre isnad sahih bir rivayet. Abdullah bin Amr radıyallahu bunu Taberi tefsirinde Ebu Bekir'e Neccat emalisinde rivayet etmiştir. 21. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Mücahit dedi ki ayetin anlamı yoksa yerden ölüleri diriltecek ilahlar mı edindiler demektir. 22. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Katadiraynullah dedi ki Allah Teala kendisi hakkında böyle iftirada bulunanların bu iftiralarından münezzeh olduğunu belirtmiştir. Burada şu duruma uyarıda bulunmamız lazım. Zamanımızda bazı kimseler işte Salahaddin Ebu Arafe diye birisi işte bu gibi ayetlere dayanarak eee Subhanallahi Rabbil Arşi amma yasifun. Yani bu yasifun sıfat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hep kınanmış bir surette geçiyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle hakkında onun işte isim ve sıfatları diyorlar. Sıfat kelimesini Allah hakkında kullanmak caiz değildir. Bu sonradan çıkmış bidattir diye böyle bir iddiada bulunuyor. Bu iddiası yersizdir şu açıdan. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste, Ayşe radıyallahu gelen rivayette, sahabilerden bir tanesi sürekli namazında İhlas Suresini okuyor. Yani birinci rekata, ikinci rekata İhlas Suresini okuyor. Başka sure uksal bile yine İhlas suresini okuyor. Bunun sebebini sorun ona diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O da diyor ki ben bu sureyi seviyorum çünkü onda Rahman'ın sıfatı vardır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu iletilince diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bildirin ki Allah da onu seviyor. Şimdi burada bu sahabe... Allah Azze ve Celle hakkında, Rahman hakkında sıfat kelimesini kullanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu onaylamıştır. Bu hadis Bukhara ve Müslim tarafından rivayet edilmiş. muttefakun aleyh bir hadis. Fakat diyor ki, mesela bu Ebu Arafe, işte İbn Hazm demiştir ki, bunun e, ravilerinden olan Süheyl bin Ebi Hazm e, ihtilata uğramış veya cerh edilmiştir, zayıftır diyor. Şimdi Süheyl Amr, estağfurullah, Süheyl Ebi Hazım, Bukhar ve Müslim'in kendisiyle huccet getirdikleri, yani huccet oluşunda ittifak olunan bir ravidir. Şimdi şöyle söyleyeyim, hiçbir ravi yoktur ki hakkında bir takım eleştiriler, yani övgüyle beraber, yani sika bulunan raviler de dahi eleştirilen yönler olmaz. Ama bu ravi Süheyl öyle de değil, yani ittifakla sika bir ravidir. Onun hakkında sadece i̇bn Hazm eleştiride bulunmuştur. O da bu rivayet sebebiyle. Yani burada sıfat kelimesini sadece Suheyl rivayet ediyor diyerek, işte diğerlerine şahs düşmüş diyerek bundan dolayı eleştiriyor İbn-i ee, Bu şu açıdan cevap verilir buna. i̇bn Hazm bir kere e, Suheyl ile karşılaşmış değil. Aralarında 200 sene var. Yani onu tanıyan herkes... Onun sika oluşunda ittifak etmişler. Yani hakkında ittifak edilen, sika oluşunda ittifak edilen bir ravi. Hakkında bir e, rivayetini reddetmeye gerektiren hiçbir eleştiri söz konusu değil. Bu bir açısı. Yani e, İbn Hazm bu konuda hatalıdır. Zaten bu yüzden yani hadis konusunda e, bu gibi hatalarından dolayı İbn Hazm'ın tek kaldığı birçok görüşleri vardır. şahs kaldı görüşleri vardır. Muhaddislere, münekkit muhaddislere muhalefet etti. Bu da bunlardan birisidir. Ebu Arife gelince hadis ilmini bilmez kendi itirafıyla. Kendisi de itiraf etmiştir yani muhaddis olmadığını. Dolayısıyla Ebu Arife bu hadisin sıhhati hakkında söz söylemeye yetkili değildir. Tarih boyunca da hiçbir muhaddis ne şazlılığı konusunda ne sıhhati konusunda herhangi bir eleştiri yapmamıştır bu hadise ve hüccet kabul etmişlerdir. Diğer taraftan İbni Abbas radıyallahu Sıfat kelimesini kullandığı, Allah Azze ve Celle hakkında kullandığı sabit olmuştur. Bunu Said İtikad hadisleri kitabında aktardım. İsimler ve sıfatlar bölümünün girişinde sıfat kelimesinin Allah'a nispeti diye. Orada da aktardım. i̇bn Abbas kullanmıştır. Sahabe kullanmış yani. Onlardan sonra bütün selef alimleri de Allah Azze ve Celle hakkında Sıfat kelimesini kullanmışlardır. Yani Allah'ın sıfatları, Rahman'ın sıfatları kelimesini söylediğin zaman Allah Azze ve Celle hakkında herhangi bir işte şanını lekeleyici bir ifade bulunmuş olmuyorsun. Bu ayetlere gelince Yani onların vasıfladıkları şeylerden Allah Azze ve Celle münezzehtir ifadesi sıfat kelimesinin zatı itibariyle kötü, yanlış bir ifade olduğunu göstermez. Ne yanlış burada? Müşriklerin yakıştırdığı şeyler yanlıştır. Bilakis Allah yüce sıfatlara sahiptir, Ali sıfatlara sahiptir. Ee, yani burada müşriklerin yakıştırdığı sıfatlar nefretilmektedir. Sıfat kelimesinin kendisi değil. Bu, bunun üstünde niye duruyoruz? Yani Ne önemi var bunun? Şundan dolayı bu hileci bir üsluptur. Yani cehmi yaklaşımlardır bunlar. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispat etmeyen e, cehmilerin yaklaşımıdır. E, bu sebeple yani Ebu Araf'e çoğunlukla işte seyfilere muvafık tevhid eline muvafık şeyler söylüyor ama böyle de e, acayip şeyler söylüyor buna dikkat edilsin diye yani adamın bir iki konuşmasını dinleyip de hoşunuza gidebilir ama bunun gibi hileci üsluplarla cehmiliği e, Cehmile yol açabilecek şeyleri de arada böyle e, kullanıyorlar buna dikkat edilsin 23. Allah yaptığından sonra tutulamaz onlar ise sorguya çekileceklerdir Katade dedi ki Allah Teala kullarına yaptığından dolayı hesaba çekilemez. Ancak kullar yaptıklarından dolayı hesaba çekilip sorgulanır. İbn-i ve daha hak dediler ki, yaratıcı mahlukatı üzerindeki kazasından dolayı, hükmünden dolayı sorgulanamaz. Kullar ise amellerinden dolayı sorgulanırlar. 24. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı dindiler? De ki, haydi delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olanların zikri ve benden öncekilerin zikri. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bu yüzden de yüz çevirirler. Katade dedi ki, Allah'tan başka ilahlar mı dindiler? O halde iddia ettiğiniz şeyhusunda delilinizi getirin. İşte içinde helal ve haramların bulunduğu, önceki ümmetlerin durumlarını, Allah'ın onlara yaptıklarını ve akıbetlerini anlatan Kur'an burada. Ancak insanların çoğu hakkı bilmez ve Allah'ın hak olan kitabından yüz çevirirler bu şekilde manaalandırmıştır Kataderullah bu ayet. 25 Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona benden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Katade dedi ki bütün rasuller Allah'ı birleme ve ihlas ile ona yönelme esası üzerine yani tevhid esası üzerine gönderilmişlerdir. Bu esası kabul etmedikçe insanlardan hiçbir amel kabul edilmez. Şeriatlar yani din kuralları değişiktir. Helal ile haramlara yönelik Tevrat'ta bir şeriat, İncil'de bir şeriat, Kur'an'da başka bir şeriat vardır. Bütün bunların tevhid ve ihlas esası üzere yapılması gerekir. Yani bütün dinlerde, bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri din İslam'dır, tevhid dinidir. Bunda bir değişiklik olmaz. Fakat şeriatlarda yani kurallarda değişiklik olur. Helali haramı nesk eden, diğer bir şeriatta onun hükmünü kaldıran, değiştiren şeyler... Gelmiştir ama dinin aslı, aslut din tevhiddir. Allah'ın birlenmesidir, ona ihlasla kulluk edilmesidir. İşte bu ayette bunu ifade ediyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben ondan önce hiçbir Rasul gönderilmedi ki böyle bildiriliyor. Benden başka ibadet-i layık ilah yoktur. Yani Allah'tan başka ibadet-i layık ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye bu peygamberlerin hepsini Allah Azze ve Celle vahyetmiştir yani bütün peygamberlerin davetin esası bu olmuştur. Buradan neyi anlıyoruz? Peygamberlerin davetinde işte Allah vardır. Allah'ın varlığına iman edin diye bir şey yok. Bak. Yani peygamberler böyle bir şeye Allah'ın varlığına iman etmeye davet etmek için gönderilmemişlerdir. Böyle bir şey için peygambere de gerek yoktur zaten. Çünkü her insanın fıtratında Allah'ın varlığını kabul etmek yazılıdır yani Allah'ın varlığı her insanın fıtratından mevcuttur. Doğasında, tabiatında vardır yani bunu kabul etmek. Bu sebeple yani rububiyeti ispat ile gönderilmemiştir peygamberler. Fakat birleme gerek rububiyette, gerek uluhiyetinde, gerek isim ve sıfatlarında birleme işte peygamberlerin getirdiğinde, kitapların indirildiğinde gaye budur. Allah'ın birlenmesi. Yani Allah'ın Rab olarak kabulü Hiçbir kavim tarafından inkar edilmemiştir. Yani hiç kimse Allah'ın varlığını inkar etmemiştir, edemez yani. Bu mümkün değil. Hani şimdi ateistler var, bunlar yalan söylüyorlar. Yani bunlar sadece onun adını Allah diye koymuyorlar. İşte tabiat diyor, tabiat ana diyor. İşte kimisi yıldızların çekimi diyor, başka isimler veriyor buna. Veya Aristo'da olduğu gibi Muharrik-i Levvel, ilk hareket ettirici diyor. Ama bunun Allah olduğunu e, itiraf etmiyor sadece. Yoksa o kudrete bütün e, insanların tabiatı buna göre yaratılmıştır. Bunu kimse inkar edemez. Yani ateistler kesinlikle yalancıdırlar. E, kendi kendilerine de yalan söylüyorlar. yani. Fakat insanlığın mücadelesi Küfürle mücadelesi hep tevhid üzerine olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin rububiyetle birlenmesi demek, Allah'tan başka yaratıcı, mesela yaratma sıfatı rububiyet sıfatlarındandır. Rızık verme rububiyet sıfatlarındandır. Yağmur yağdırma, gözleri görü kılma, kulakları iştir kılma, bütün bunlar Allah'ın fiilleri yani, bunlar rububiyet sıfatlarıdır. Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde, yani Allah'a ait fiillerde Allah'ın birlenmesine biz rububiyet tevhidi diyoruz. Allah kendi yaptığı fiillerde birdir, tektir. Onun ortağı yoktur. Yani kainatı yaratma hususunda Allah'ın bir ortağı yoktur. Kainatı idare etme, ted tedbir etme hususunda Allah'ın bir ortağı yoktur. İşte yağmuru sadece Allah indirir. Bunda yıldızların etkisi, yıldızların gücü, böyle şeylerin etkisi söz konusu değildir. Bunlar söylediğimizde hep Allah Azze ve Celle'yi rububiyetinde birlemiş oluyoruz. Bu rububiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidine gelince, uluhiyet tevhidi bizim fiillerimizde Allah'ı birlememiz demektir. Bizim fiillerimiz nedir? İbadet etmektir. Biz çünkü ibadet için yaratıldık. Allah Azze ve Celle insanlar ve cinler ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani insanlar ve cinler tevhid noktasında uluhiyette Allah'ı birlemekle emrolmuşlardır. Sadece Allah'a ibadet etmeleri. Yani... Bizim namazımız sadece Allah'a olduğu gibi duamız, secdemiz, kıyamımız, adağımız. Bunun gibi ibadet türünden ne varsa bütün bu ibadetlerde yani bize ait fiillerde Allah Azze ve Celle'yi birlememizde uluhiyet tevhidi oluyor. Yani rububiyet tevhidi Allah'a ait fiillerde Allah'ı birlememiz, uluhiyet tevhidi ise bizim fiillerimizde Allah'ı birlememiz. Yani secde, dua ve diğer bütün ibadetler. Bütün peygamberler hep bu türden e, müşkilatlarla mücadele etmek üzere gönderilmişlerdir. Mesela ilk başlangıcı Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Habil'le Kabil diye İsrailiyatta gelen yani katil ve maktul olan çocukları, bunların e, nesli, bunlar birbirinden ayrıldılar. Kabil bir tarafa gitti, Habil bir tarafa gitti. Habil dağın tepesinde ibadete çekildi. Kabil ve onun çocukları, yani Kabil e, Habil'in çocukları dağın tepesine çıktı Habil değil yani e, Habil derken çocuklarını kastediyoruz onun nesli Kabil ve onun çocukları ise yani katil olanın çocukları ise dağın yamacında, ovalarda, düzlük yerlerde yaşamaya başladılar ve bunlar e, Allah'a kulluğu unuttular bunların arasında fıskı fücur cereyan etti Habil'in çocukları ise ibadet üzere devam ettiler tevhidin aslında korumaya devam ettiler onlar bu tevhidi koruduklar için yeni bir peygamber gönderilmemiş denir. Ama ne zaman ki Habil'in çocuklarından bazıları bir hayvanın peşinden giderek yani hayvanlara kaçıyor Habil'in çocuklarının yanına veya herhangi bir vesileyle onların yanına giriyor ve onların dünya hayatını beğeniyor, hoşuna gidiyor, kadınla erkekle eğlenceli yani yasaklardan sakınmaz hevaya hitap eden hayatını beğeniyor ve geldiğinde döndüğünde Habil'in çocuklar arasında bunların durumunu anlatıyor ve insanlar Habil'in çocuklarından ibadet ehli olan insanlar bunlara meyletmeye başlıyor yavaş yavaş ve tevhid kayboluyor yani Allah'a kulluğun yerini artık şeytana hevaya kulluklar almaya başlayınca işte bundan sonradır ki yeni bir peygamber yeni bir şeriat ile emir yani yeni bir rasul gönderilmesi gerekiyor. Peygamber, yani Nebi dediğimiz, Arap dilinde Nebi diye ifade ettiğimiz Türkçe, biz onu da peygamber diye tercüme ediyoruz. Resul Kevim'in de peygamber diye tercüme ediyoruz. Fakat Arap dilinde Nebi ile Resul arasında bir fark vardır. Nebiler, mevcut şeriatın, daha önce mevcut olan şeriatın aslı, bozulmadığı takdirde, İnsanlar bozulmuş ama şeriat bozulmamış. Şeriatın aslı bozulmamış. inanışlar bozulmamış. Helal haram inancı bozulmamış. Fakat dinlen yüz çevirmişler. Yani din ile amel etmiyorlar, yaşamıyorlar. Böyle zamanlarda Nebi gönderiliyor ve aslı hatırlatıyor onlara. İnsanları hatırlatıcı olarak. Tekrar dininize dönün, Rabbinize kulluğa dönün diyerek bunu hatırlatıyor. Yeni bir emirle, yeni bir yasakla gelmiyor. Rasul dediğimiz ise yeni bir şeriatla gelendir. Bu sebeple mesela... Nuh Aleyhisselam'a kadar, Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasında bazı nebiiler gelmiştir. Fakat bunlar Risaletle değil. Adem Aleyhisselam'a emredilen şeriat neyse insanlara onu hatırlatmak, ona davet etmek üzere tebliğde bulunmuşlardır. Kulluğu hatırlatmışlardır, kulluğa yönelmeye çağırmışlardır. Yine Allah'ın varlığına iman etme değil mesele. E, uluhiyet devidi, yani ibadette Allah'ın birlenmesi, Allah'a ibadetin icra edilmesi, yerine getirilmesi buna çağırmışlardır. Ta ki şeriat ne zaman bozuluyor? Yani şeriatın aslı inanışlar, itikatlar değişiyor. O zaman işte Nuh Aleyhisselam'la Allah Azze ve Celle yeni bir şeriat Gönderiyor. Bu yüzden Rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır diye geçer. Yeni bir şeriatla gelenlerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Bunun manası Nuh Aleyhisselam'dan önce hiçbir peygamber gelmedi demek değil. Daha önce peygamberler geldi. Bunların e, şeri yeni bir şeriatla gelenlerinin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Nuh Aleyhisselam'la birlikte köklü bir takım değişik emirler vermiştir. Allah Azze ve Celle ve Nuh Aleyhisselam'dan sonra da işte e, şirkin ilk başlangıcını İbn-i Abbas radyalanmadan bu hanenin rivayet ettiği hadisinde olduğu gibi şirk gündeme geldiği için bu olmuş e, Nesr, e, Yevuk bunun gibi ve Suva gibi yani 5 tanesinin ismini sayıyor değişik putlar bunların nasıl ortaya çıktığını i̇bn Abbas radyalanma anlatıyor bunun ortaya çıkış sebebi yani yeryüzünde şirkin ilk defa ortaya çıkış sebebi kabil değil o bir fıskış dedi adam öldürerek fıskış dedi İlk şirk suretler sebebiyle ortaya çıkıyor yani Nuh Aleyhisselam'ın işte bu kavmine e, iblisin şöyle dediği bildiriliyor Kur'an-ı Kerim'de ne, ne suay nesuay ne yevuk ne, nesri, ne... E, vet vetsuay yevuk nesir bir de ne vardı işte bu 5 tanesinin ismini söylüyor bunları terk etmeyin aman bırakmayın diye iblis bunu tebliğ etti buna çağırdı ee, yani bu putlara balla çağırdı. Bunun e, nasıl cereyan ettiğini de İbn-i Abbas Radya tek tek anlatıyor. İşte evet şu kavmin putuydu, şu şunun putuydu. Bunlara şeytan ilk önce geldi. Bunlar aslında salih adamlardı, salih kimselerdi. Fakat öldüler. Ölünce e, kavimlerine dedi ki iblis böyle bir vesvese attı. Artık insan suretinde mi göründü yoksa kalplerine mi attı? Biz bilmiyoruz. Burada ayrıntı yok. Bunlara şunu söylüyor. Yani bunlar salih kimselerdi, Allah kadına seçkin kullardı. Bunların hatıraları, yad edilmesi gereken yönleri vardır. O halde bunları unutmamak için, salihleri hatırlamak için bunların suretlerini edinin, heykellerini, resimlerini edinin dedi. Ve bunu yaptılar. Yani mantıklı göründü onlara, bunu yaptılar. O ana kadar ibadet etmiyorlardı. Yani o nesil bu putlara, bu resimlere ibadet etmediler. Fakat bunlar öldü, bu nesil öldü. Bunların yerine gelen nesil atalarının putlara, yani heykellere, suretlere, yani onlardan miras olarak bunların kaldığını gördüler. İblis bu sefer bunlara dedi ki, atalarınızın yolundan yüz çevirmeyin. Atalarınız bunlara ibadet ederdi. Bu sefer bu putlara, bu suretlere ibadet edilmeye başlanıyor. Böylelikle yeryüzünde ilk şirk e, görünüşte suretlerle yani ilk başta şirk olarak e, bir eylem yapılmadı bunlara karşı e, sonra sonraki nesil, cahil olan nesil kendilerinden öncekilerin bunlara taptığını zannettiler. İblis onlara böyle vesvese verdi ve bunlara ibadet etmeye başladılar. E, bu da samimi gözüken gerekçeler sebebiyledir. Yani Mekke toplumunda da böyleydi. Yani Zümer suresinin 3. ayetinde nasıl anlatılıyor onların durumu? Onlar Allah'ın dışında veliler, dostlar, yakınlar edinirler ve derler ki biz bunlara, bu putlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani Allah'tan başkasına da ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar. Ama bunu yaparken gayeleri Allah'a daha fazla yakınlaşmak. Yani Allah'a yakınlığımızı artırmak için biz bunlara ibadet ediyoruz. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki müşkülat neyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği Arap toplumunda da aynısı vardı. Arap toplumu ibadet etmeyen bir topluluk değildi. Allah'a ibadet eden bir topluluktu. Allah ile beraber başkalarına da ibadeti benzer gerekçelerle ihtas etmiş, uydurmuşlardı. Bunlara da yani e, Lat, Uzza gibi putların da aslına baktığımız zaman veya isaf ve naile putlarına baktığımız zaman Bunların da aslında salih veya toplum nezdinde güzel hatıraları olan bu şekilde yaşamış kimseler olduğunu görüyoruz Fakat bunlar ölünce kabirlerini ziyaretgah edinmeye başlıyorlar Mücerret ziyaret e, kendi başına şirk değildir Fakat şirkin vesilesidir Şirkin vesilesi olmuştur yani kendilerinden öncekileri kabirleri ziyaret eder bulmuşlar. Fakat sonrakiler kendilerinden öncekilerin bunlara ibadet ettiğini, onlardan yardım istediklerini, onlara kurban kestiklerini inanarak, şeytan onlara da böyle bir tuzak kurarak bunlar da bunlara ibadet etmeye başlamışlardır. Aynı Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi. Yani suretler şirkin vesileleridir, heykeller şirkin vesileleridir. Ee, Ulûhiyetteki şirkin vesileleridir. Yoksa suret yapmak kendi başına rububiyette şirk olma tehlikesi vardır. Yani suret yapmak, ruh taşıyan canların suretini yapmak rububiyette şirktir, küçük şirktir. Çünkü Allah azze ve celle suret yapanlar hakkında diyor ki kimmiş yaratma konusunda benimle ortak koşa, bana ortak olan kimmiş? Yani hutsadisi de böyle buyruluyor. Bu demek ki rububiyet sureti elde etmek rububiyet noktasında bir şirk ama şeriattaki hükmü bu küçük şirktir. Onlara ibadet ise ulûhiyet noktasında şirktir. Demek ki bu rububiyet noktasındaki küçük şirk büyük şirkin vesilelerinden birisidir. Nuh aleyhisselamın kavminde böyle olmuştur. Kabir ziyaretleri de e, Muhammed aleyhissalatu vesselam ümmeti hakkında bir fitne olmuş. Mücerret, kabir ziyaretinin kendisi büyük şirk değil. Ama şirkin vesilelerinden, mesela biz tevessülden, yani gayrimeşru tevessülden, kişilerin zatlarıyla tevessülden sakındırıyoruz. Bunun kendisi şirk olmasa bile şirkin vesilesidir diyerek. Şirkin vesilesidir. İşte Arap toplumu, bu kabirlere öncekiler belki ibadet etmedi fakat sonrakiler bu kabir ziyaretleri neticesinde kabir sahipleri hakkında değişik itikadlara sahip olarak işi büyük şirke vardırdılar. Peygamber aleyhisselatü vesselam işte ne zaman ki kabir ziyaretlerinde meydana gelebilecek şirk tehlikesini ortadan kaldıracak şekilde tebliğde bulundu, ümmetini sakındırdı, bunun üzerinde çokça durdu. Bu sebeple mütevatir derecede, çok sayıda, çok fazla sayıda kabirler hakkında sakındırmalar, türbeler hakkında sakındırmalar görürüz hadis kitaplarında. Dört mezhepte ittifak etmiştir türbelerin haramlığı konusunda. Yani bu konuda oldukça fazla e, delil malzemeleri vardır kitapta ve sünnette. Ne zaman ki ümmette bu tehlike kalmadı, o zaman işte kabirleri artık ziyaret edebilirsiniz. Size yasaklamıştım ama artık ziyaret edebilirsiniz. Fakat bu size ölümü hatırlatsın diyedir. Orada zuhur söylemeyin, batıl sözler söylemeyin, yanlış sözler söylemeyin diyerek bunu hatırlatarak söylemiştir. Yine çokça ziya kabir ziyareti yapan kadınlara uyarda bulunmuş. Bunlara lanet etmiştir. Çünkü kadınlar, yani günümüzde de mesela kabir, kabirlere kulluk fitnesinin, kabir şirkinin, Ortaya çıkmasında en büyük musibeti biz kadınlarda görüyoruz veya kadın kılıklı erkeklerde. Yani erkek olamamış, adam olamamış erkek görünümlü kimselerde görüyoruz. Bunlar kabir kabir gezerler. İşte e, kabrin başında göbek atan mı ararsınız, dileğini yazıp kabre atan mı, para atan mı? Yoksa işte delikli taşın içerisinden geçmeye çalışan şişman kadınlar mı? Yani bir sürü bizim şu an hayatımızda zamanımızda gördüğümüz şeyler çoğunlukla bu kadınlar vesilesiyle olmuştur. Kadınlar daha fazla çünkü hissi, duygusal hareket eden kimseler oldukları için bir de cehalet için içerisine girince bilmiyorum siz gördünüz mü ama haberlerde bunu bile gösterdiler yani. Kiliseye gidiyor, dilek anahtarı alıyor. Müslüman olduğunu iddia eden biriz Kiliseden alıyor. Yani bu zaaf Allah'ın kaderi hakkındaki zaaf, iman konusundaki zaafları onları bu dereceye kadar götürmüş. Hristiyan kilisesine gidip sıraya girip orada Müslüman olduğunu söyleyen insanlar dilek anahtarı satın alıyor. Vesaire vesaire. Evet, bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kötülüğün önünü tıkamak için çokça kabir ziyareti yapan kadınlara lanet etmiş. Hatta sıcak cenaze ortamında dahi tamam cenaze namazına katılıp geride dursunlar ama Cenazenin peşinden gitmeyi onlara yasaklamıştır. Sahabe diyor ki bu konuda, hanım sahabe, Atiye Radiyalan'a, bu diyor bize yasaklandı ama çok e, net şekilde değil diyor. Yani haram kılacak şekilde değil ama bir nevi böyle kerih görülür e, vaziyette bize yasaklandı. Cenazeyi takip et, etmemiz. Kabir ziyareti kadınlara mutlak yasak değil. Ama çokça ziyaret etmeleri, kadınların bunu alışkanlık haline getirip sık sık gitmeleri, bu yüzden zevvaratul kubur diye çoğul ifade ve mübalağa gelmiştir. Çokça kabir ziyareti yapan kadınlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. Kabir ziyaretin manası nedir? Yani dinde kabir ziyaretin manası sadece tek bir şey, ölümü hatırlamak. Ölümü hatırlamak için gittiğin kabir ise, kimin kabri olursa olsun. Yani evliya kabri olması gerekmiyor ölümü hatırlamak için. Kabirde ne yapacaksın? Mesela yakınlarının kabridir. En fazla dua edebilirsin. Yani bağışlanma dileyebilirsin. Kafire dileyemezsin. Müslüman kabrinin kafirden ayrıldığı nokta sadece burasıdır. Yani ona bağışlanma dilemez, dilenmesidir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakül garkada gittiği zaman... E, Böyle sözler söylüyor. Ayşe radıyallahu anh'a ne diyorsun ey alan Resulü kabirlerde deyince işte Esselamu aleykum ya dâre kavmil mü'minin Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ey mü'minler diyarının sakinleri. İnşallah inna bikum lahikum İnşallah yakında aramıza katılacağız. Ghaferallahu lena ve lekum. Allah bizleri de sizleri de bağışlasın. Kabirlerde söylenecek söz sadece bundan ibaret veya ufak tefek lafız farklılıklar olabilir e, sayh rivayetlerde geliyor. Bunlar yani başlanma dileme içerikli. Müslüman kabristanını ziyaret edersen, öyle geçersen, Müslüman kabristanından geçersen söyleyebileceğin en fazla budur. Oralarda Kur'an okunmaz. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmemiştir. Bilakis e, evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Evlerinize namaz kılın ve Bakara suresini okuyun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de gelen rivayette. Bu da gösteriyor ki evlerin kabirlerden ayrıldığı nokta bu hadiste içinde namaz kılınıyor olması. Çünkü kabirlerde namaz kılınmaz ve içinde Kur'an okunuyor olmasıdır. Yani ev eğer içerisinde namaz kılınmıyor ve Kur'an okunmuyorsa kabirden farkı yoktur. Kabirle evi ayırt etmek için Allah Resulü Aleyhisselam böyle söylüyor. Evlerinizde namaz kılın. Yani nafile namazlardan evlerinize pay ayırın. Nafile namazlar kılın. Kabre benzemesin. Kur'an okuyun. Bakara suresini okuyun. Kabre benzemesin. Çünkü kabirlerde ne namaz kılınır ne Kur'an okunur. Ama maalesef işte buna dikkat etmeyen insanlar kabirlerde namazla kılıyorlar, işte türbelerde namaz kılıyorlar, bunla bir fazilet inanıyorlar. Hele bir evliyanın türbesi ise orada namaz kılmaya gidiyorlar özellikle. Veya dua, duada hatta aşarak onlara, kabir sahiplerinden istekte bulunuyorlar. İşte tevessül ediyorlar kabir sahibiyle. Ve işte Kur'an okumada söz konusu oluyor. Bu konuda bir takım sayıh olmayan rivayetlere dayanarak bunu yapıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan söylediğimiz gibi sayıh rivayetlerde gelenler az önce söylediğim gibi kabirlerde Kur'an okunmayacağını gösteriyor. Yani işte ölümümüz var bir da mı okumayalım. Yani ölümümüzün ihtiyacı var Kur'an okunmasına. Böyle işte duygusal yaklaşımlar çoğunlukla maalesef Kadınlardan geliyor. Yani ölüm, ölüye nasıl fayda verebilirsin? Burada meşru olan yolları e, araştırırsın. Kitapta ve sünnette ölüye neler fayda verir? Bunları kitapta ve sünnetten araştırırsın ve meşru yollarına bakarsın. Ama meşru olanlarla yetinmeyip, illa Fatiha okuyacağım, illa ruhuna yasını okuyacağım falan filan bu konuda ısrar edenler, işte Allah'ın dini konusunda cahil olduğu gibi e, hislerine de yenik düşen, kadınlarda daha fazla görülüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun önünü tıkamak için gerekenleri yapmış. İzin verirken de şartlı vermiştir bu sebeple. Oralarda batıl söz söylemeyin. Kabirler size ölümü hatırlatır. Yani gaye ölümü hatırlamaktır. Halbuki şimdi ölümü hatırlamaktan ziyade bayram yerine çevrilmiştir. Suretlere gelince bazıları işte diyorlar ki suretlerin yasaklanmasının sebebi, işte şirk endişesi sebebiyleydi. Böyle bir endişe kalmadı. Yani bu suret sahiplerine, resimdekilere. Böyle bir endişe yoksa suret resim çekmekte, resim bulundurmakta sakınca yoktur diye iblisane bir şüphe atıyorlar. Yani iblis bizden öncekilere nasıl benzer şüpheler attıysa bakın kullandığı, diline sahip olduğu ...insanlar vasıtasıyla bu şüpheyi dillendiriyor. Ve bunlardan bazı alim diye bilinen, hoca diye bilinen kimseler maalesef. İşte şirk endişesi kalmadı, o halde suretlerde sakınca yok. Ancak şirk endişesi varsa, mesela bir tarısa veya bir e, evliya gibi kimselerse bunlarınki yasaklanır. Veya Atatürk gibi mesela, böyle toplum lideri gibi. Tapılması endişesi olanlar yasaklanır diye... Böyle ayrım yapmaya başladılar ve suretler hayatımızın her alanına girdi. Bu satılmış hocaların yani iblisin dili olmuş hocaların verdiği bu uçuk fetvalar, asılsız fetvalar sebebiyle. Şimdi az önce söylediğimiz gibi suret yapmanın kendisi bizatihi rububiyette şirktir. Şeriat buna küçük şirk demiş. Küçük şirk ne zaman büyük şirk olur? Mesela riya küçük şirktir değil mi? Riya küçük şirk diye gelmiş. Riya sebebiyle kişi büyük şirke girer mi? Girer. Mesela riya nasıl bir amel? Kişi Allah için ibadet ediyor ama yani ibadette gayesi Allah'ın rızası. Mesela namaz kılıyor. Allah için namaz kılıyor. Ama kalbine şöyle bir şey geliyor. İşte burada insanlar var. İnsanlar görürken Bari namazımı biraz daha huşulu gibi göstereyim ki onlar da beğensin namazımı. Yani Allah'ın beğeneceği bir sıfata insanların da beğendiği bir şeyi karıştırıyor. Niyetine bu giriyor. Bu riyadır işte, bu küçük şirittir. Ama bu kimseyi şöyle düşünün. Allah için değil de insanlar beğensin diye namaz kılıyor. Mesela bazıları şöyle diyorlar cuma namazını şayet camiye gidersen işte 4 rekat cuma namazının sünneti diye bir şey yok. Fakat ne var? 2 rekat tayyat mescit namazı var. Ezan ile arasında da 2 rekat namaz vardır. Bunları 4 rekat olarak kılarsın insanlar seni işte sünneti kılmıyor zannetmesin. Bu büyük bir şirktir. Sen bu namazı Allah için kılmıyorsun. Ha şöyle olsa yani normalde bu insan işte ezan ve Kamet arasında bu iki rekat namaz gibi bunlar gözeten, kollayan birisi olur da, öyle denk gelir yine kılar, bu ayrı bir şey. Ama bu adamın böyle bir gayesi falan yok. Sadece bana sünneti terk ediyor demesinler diye, çünkü onlar batıl bir şeye sünnet diye inanmış, onlar böyle demesin diye iki rekattan tayyat-ül namaz niyetiyle kılayım, iki rekatta da işte ezan ve Kamet arasında namaz diye kılayım, böylelikle dört rekat kılayım da, şunlar bana işte sünneti kılmıyor demesinler. Bu Allah'a has kılınmış bir ibadet değil. Şirk koşulmuş bir ibadet. Veya bazılarının dediği gibi, secdelerde elleri kaldırmak mesela veya namazın diğer sünnetleri. Secdelerde elleri kaldırmanın sünnet olduğunu sen kitaptan görüyorsun. sünnetten, Sünnet kitaplarından, hadis kitaplarından görüyorsun. Ama öyle bir toplumdayız ki, işte Hanefi, Hanefiler diyecek, yani sen hangi mezhebe göre şey yapıyorsun? Şafii desem şafiler secdede el kaldırmıyor. Hanbeli desem onlar da kaldırmıyor. Nereden geldi bu? E mezhepsiz demesinler. Yani rüküya giderken kalkarken kaldırır. Şafilerde var çünkü bu. Ama secdelerde kaldırma. Çünkü dört mezhepte bariz bir görüş değil bu. Yaygın bir görüş değil. Bu sebeple e, insanların yanında namaz kılarken secdede ellerini kaldırma diyorlar. Buna da fitne çıkmasın diye diyorlar. Fitneyi çıkaran kendileri. Şirk fitnedir. Sen bu insanı şirke düşürdün. Allah için yapmıyor bu amelini. Yani fiil de terk de ameldir. Yani bir şeyi terk etmek amel olduğu gibi işlemek de ameldir. Yani ikisi de ameldir. Dolayısıyla sünnette bildiğim bir ameli insanların hoşnutluğunu gözeterek terk ettiğinde bu amel Allah'a has bir amel değil. Peygamber'e ittiba edilmiş bir amelde değil, fakat insanları memnun etmek için yapılmış bir amel oluyor ve şirk oluyor. İşte fitneden kaçalım derken fitnenin ta kendisine çağırıyor bu insanlar. Allah Azze ve Celle ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan için onun emrine muhalif hareket edenler ya bir fitneye uğramaktan yahut can yakıcı azaptan sakınsınlar diyor Allah Azze ve Celle. Fitne, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefettir. Allah'ın emrine muhalefettir. Ee, burada bir şirk söz konusu. Yani rüya küçük şirk iken büyük şirke dönüşebiliyor. Aynı şekilde küçük şirk dediğimiz, yaratma konusunda Allah'a ortak koşmak sebebiyle küçük şirktir, suret yapmak, bu bilinçli olmadığı takdirde böyledir. Kişi bilinçli olarak bunu yaparsa, yani nasıl büyük şirk olur suret yapmak, Allah yaratıyorsa, ben de yaratırım diyerek suret yaparsa bu büyük şirktir. Bunda bir şüphe yok. Ama suret yapan böyle bir kasıt taşımaksın sadece fiilinde Allah'a ortak koşan, böyle iddia sahiplerine, yaratmada Allah'a ortak koşan kimselere fiilinde benziyor. Bu sebeple küçük şirktir. Şayet kalbi benzerse şüphesiz bu büyük şirk olur. Yani... Küçüğü büyüğü fark etmez. Şeriat bizi bundan yasaklamış. Sonuçta büyük bir günahtır. Suret yapmak. Elimizden geldiği kadarıyla kimlik, para, bunun gibi kaçınamadığımız, zaruret sebebiyle terk edemediğimiz işler hariç, bütün suretlerden, ruh taşıyan canlıların, kafa suretlerinden, baş suretlerinden, yani gözün, kulağın, burnun, bunların e, bir canlıya ait olduğunu ima eden, düşündüren, bütün suretlerden kaçınmamız boynumuzun borcudur. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh'ı Yemen'e ne için gönderiyor? İki tane vazife. Birisi Nuh Aleyhisselam'ın şeriatından kalan bir vazife. Yerden yüksek hiçbir kabir bırakma, düzle. İkincisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla ilgili. Suretleri yok et. Yani işte bütün peygamberlerin tevhid davetinin içeriğinde... Bunlar var. Yani birincisi demek ki kabirlerle ilgili salihler vasıtasıyla. İkincisi suretler, heykeller, putlar. Yani insanların şirke düştükleri nokta bu ikisi açısından. Bakın bütün peygamberler aynı zamanda işte Nahl Suresi 36. ayetimi da tağutlardan da sakınma emri de var. Tağutlardan sakınma bazıları mesela tağutlar e, diyerek e, Allah'ın indirinden başkasıyla yöneten, hükmeden yöneticilere has etmişlerdir tağutu. Ve tevhidin bütün odağını, bütün merkezini bunun üzerine yoğunlaştırmışlardır. Kabirlere tapanlarla çok ilgilenmezler. Eğer yöneticilere karşı kendi saflarındaysalar, onları okşarlar, sırtlarını okşarlar. Yani idare ederler. Suretler fitnesinden hiç sakınmazlar. Bunlar güya tağutlara karşılar ya, tağutlar dedikleri de yöneticiler, bunlara karşılar ama başka bir şirk unsuruyla karşı çıkıyorlar. Suretlerle, resimlerle vesaire vesaire. Yani şeytan nasıl süslüyor? Batıla karşı başka bir batılı e, kullanıyor. Ve maalesef iki tarafında da Müslümanlar e, heba oluyor. İki safta da. Müslüman bilinçli olan kimsedir, peygamberlere tabi olan kimsedir. Peygamberlerin davet ettiği unsurlarda bunlardan hiçbiri diğerinden ayrılmaz. Yani biz kabircilere de karşı çıkarız, saliler hakkındaki aşırılıkların her türlüsüne, suretlere de karşı çıkarız. Aynı şekilde Allah'ın kitabına, Resulün sünnetine muhalif her hükmede karşı çıkarız. Bu hükmedenler ister Tayyip olsun, ister Atatürk olsun, ister Hüsnü Mübarek olsun, İster beşer Esret olsun, fark etmez. Veyahut da ister İmam Şafi, ister İmam Ahmet, ister Ebu Hanife olsun. Kim ki, kimin hükmü ki Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine ters, bizim bunu bir tarafa bırakmamız lazım, vahide gelene sarılmamız lazım. Sen Rabbinin vahiyedilene uy, başka dostlar edinip de onlara uyma. Araf suresi 3. ayet. Tevhidin içerisinde bu var. Tavutlarla mücadele etmek isteyen bir insan... Tağut deyince karşısında sadece şu yöneticileri görmemeli. Çünkü bu yöneticiler, yani zalim diktatörler diyelim, küfür sistemleriyle hükmeden yöneticiler, bunların halk üzerindeki tasallutu sadece baskı yoluyladır, ikrah yoluyladır, zorlama yoluyladır. İnsanların itikatlarını değiştiremezler. Tarihte de hep böyle olmuştur. Ama şu anki yönetime bakın mesela CHP zihniyeti e, ne dedik? CHP zihniyeti yani küfür taraftarı, komünizm taraftarı, kimseler, İslam şeriatından nefret eden kimseler devleti Müslümanlar aleyhine kullanır. sayı İslam'a karşı devleti kullanarak, devleti sayı İslam'a düşman eder. Bunlar ise şu anki başta olanlar ise Ebu hanife Şafii, malik İmam Ahmet bin Anbeli vesaire. Bunlardan böyle mezc olmuş karışımı yani dini bidatlerin de de karıştığı dini malzemeleri kullanarak halkı sayı İslam'a düşman ederler. Belki devleti düşman etmezler ama halkı sayı İslam'a düşman ederler. Bu vakada bundan ibaret. Yani halk dindar olduğunu, İslam ehli olduğunu zannediyor. Kitaba sünnete uyduğunu zannediyor. Fakat bu zanlıyla beraber sahih İslam'ı yaşayana, peygamber gibi sakalını bırakana, peygamber gibi namaz kılana, peygamber gibi giyinene, peygamberin emrettiği şekilde örtünene düşmanlık ediyor. Çünkü onun anlayışında değiştirilmiş bir din, din diye konmuştur, ona uymuyor sahih din. Dolayısıyla bunu aşırılık görüyor, ona düşmanlık ediyor. Bu sefer ne oluyor? Halk din adına Müslümana düşmanlık ediyor din adına kitaba ve sünnete uyana düşmanlık ediyor. CHP bunu beceremiyordu. Bu sebeple Amerika İsrail gibi, Mason e, localar gibi komite yapılar Türkiye'de CHP'yi desteklemiyor da AKP gibi e, partileri destekliyor. Neden? Çünkü onlar daha çok hizmet ediyor sayı İslam'ın yok edilmesine. gücünün azaltılmasına. Sen sokağa, şu sakalla çıktığın zaman sana e, daha potansiyel işitçi gözüyle bakmaya başlıyor. Kitabı ve sünnete uyduğun için. Onun numunelerini de yine kendisi üretip başka yerde kötü işler yaptırıyor. Hoş olmayan işler yaptırıyor zaten. Bunda yapıyor yani. Onu da organize ediyor. Malzemeler hazır. Evet, e, peygamberlerin yolunda bunların hepsinden sakındırma var. Allah'ın kitabına. Onun gönderdiği vahye aykırı kimden gelirse gelsin, ister dinler görünenlerden gelsin, yani ister içeriden gelsin, ister dışarıdan gelsin. Kitaba muhalif olan hükümler reddedilir. Aynı şekilde salihler hakkındaki aşırılık, peygamberler, hatta peygamberler, melekler, Allah'a yakın kullar hakkındaki aşırılık e, görünümleri olan suretler, kabircilik gibi şirkin e, can alıcı en büyük vesileleridir bunlar, şirke götüren, insanlarından çıkmaya götüren en önemli vesileler, peygamberler işte bunlara karşı mücadele etmek için gönderilmişlerdir. Yoksa dediğimiz gibi Mekke toplumu, en yakın bize en yakın peygamber o olduğu için, o toplum olduğu için peygamber gönderilen toplum, bunlar Allah'a ibadet eden kimseler, haccapan kimseler yemek yediren kimseler, düşkünlerinden tutan kimseler, yani hayır namına bir şeyler yapan kimseler ve kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere zanneden kimseler. Tıpkı kim gibi öncekilerin o iblisin albatta kimselerin kendilerini Nuh Aleyhisselam'ın işte kavmindeki o kimselerin, o salihlerin dini üzerine olduklarını zanneden kimseler gibi. Halbuki kendileri şirk koşuyorlar. Öncekiler şirk koşmadılardı. O salihler şirk koşmadılardı. Şirki başlatıyorlar ama atalarının yolunda, onların din üzerine olduklarını zannediyorlar. Şimdi bu dindar olan Mekke toplumu ama batıl bir dinin, değiştirilmiş, içerisine bidatlar sokulmuş, şirkler sokulmuş bir dinin dindarı olan o topluma, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, yani bunlar Allah'a iman eden kimseler, ona da, Aynı zamanda ibadet eden kimseler, yani bunlar benim safımda olabilecek kimseler. Ben bunları kendi safıma alayım da işte Bizans'a, Kayser'e, Kisra'ya meydan okuyayım dese hepsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın boyunduru altına girmeye razıydılar. Tek onların putlarına karışmasın. Kabirlere, tevessüllerine karışmasın. Bu kadar bir şeye karışmasa hepsi razıydı. Putlarımıza söylemesin yeter ki bunu istiyorlardı. En güzel kızlarımızla evlen dediler, liderimiz ol dediler, hepsini e, teklif ettiler. Bunu kabul etse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yani şimdiki İhvan ı tarzında hareket edenlerin e, siyasi hareketleri gibi, gaye uğrunda her şeyi müvakküeren, makyevalist politika izleyenlerin yaptıkları gibi, öyle hareket etseydi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti karşısında ilk başlarda hiçbir engel olmayacaktı. Hatta engel olacak kimseler belki safında olacaktı. Ama neyle beraber? şirkle beraber, bidatle beraber, hurafelerle beraber. Yani bunun manası Allah'ın yardımı olmaksızın. Allah buna asla yardım etmez o zaman. Şimdi de ümmetin hali budur. Şirke karşı çıkmadıkları için, bidate, hurafelere karşı çıkmadıkları için. Daha farklı gayeler, siyasi gayeler için bunlara göz yumdukları için Allah'ın yardımını asla arkalarına alamıyorlar. Yani kokuşmuş kafirlerin, zillette mahkum edilmiş Yahudilerin, Hristiyanların elleri altında zelil, onların hükümleri altında, hegemonyaları altında zelil bir halde yaşıyorlar. Anlaşma, bağımsız anlaşma yapamıyor. Petrol çıkıyor ülkesinden, bağımsız bir şekilde bunu alıp satamıyor. Hepsinde boyunduruk altına girmişler, İslami ülkeler. İşte tevhid ile, peygamberlerin davetiyle yetinip, Allah'a kamil bir tevekkülle tevekkül edip aramızdaki içimizdeki zulme karşı çıkmayışımız sebebiyle bu böyle oluyor. Bu sebeple Allah azze ve celle Enam suresinde 129. ayetinde aranızdaki zulüm sebebiyle içinizdeki zulüm sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmı üzerine veliler, yöneticiler kılarız, hakimler kılarız buyuruyor. Bizim başımızda zalimlerin olması Hatta daha geniş planda kafirlerin İslam ülkeleri üzerinde hakim pozisyonda olması, onların hükümlerinin işlemesi bizim ülkelerimizde bizim aramızdaki zulüm sebebidir. Zulüm nedir? Zulüm şirktir. Bidattır. Allah'a, Allah'ın istemediği şekilde, insanların uydurduğu şekilde ibadet etmektir. Veya Allah'tan başkalarına da ibadet etmektir. Allah ile beraber başkalarına da ibadet etmektir. Bunun da en bariz, ortaya çıkan, üzerinde olan numuneleri birisi kabircilik fitnesidir. Ümmetimize bakın, akrabalarımız da var bunlar yani. Aramızda akrabalarımız da var. Hepimizin tangında vardır, akrabasında vardır. Kabircilik, tasavvuf, evliyadan yardım isteme, medet isteme vesaire vesaire. Suret, tevhid elini olduğunu iddia eden kimselerde dahi, Tevhide çağırdığını, şirke karşı çıktığını iddia eden kimseler dahi video karşısında bunu yapıyor. Şirkten uzak durun diyor, video karşısında söylüyor. Şirk işleyerek söylüyor bunu. Yani küçük şirk. Kastımız burada küçük şirk. Allah'a yaratma hususunda ortak koşarak yapıyor yani bunu. Ondan sonra da Allah'ın yardımını e, talep etmekten bahsederler derler ki bunu yapan insanlar işte Allah sahih bir imanla iman edilmedikçe Allah'a salih amellerle ibadet edilmedikçe Allah yardım etmez. Ee Yani sen bu şirki, bu bid'ati çıkarıyorsun, işliyorsun, yürütüyorsun. Ondan sonra Allah azze ve celle işte bu, bu kimseleri tehdit ediyor Saf suresinde. Kendiniz yapmadığınız şeyleri insanlara neden emrediyorsunuz? Nasıl emrettiniz? Yapmayacağınız şeyleri neden söylüyorsunuz? İbn-i gelen rivayette Sayın Müslim'de her peygamberin etrafında seçkin havarileri vardı. Bunlar işte peygamberin emrettiği ne varsa yerine getirir amel ederlerdi. Sonra bunların arkasından öyle bir nesil gelir ki, emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Yani Allah'tan ve Rasulü'nden bir delil olmaksın, emir olmaksızın kendileri bir şeyler uydurarak bunu yaparlar. Ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Yani şirke sakındırır ama kendileri şirk koşarlar. Tevhide çağırırlar ama kendileri tevhide yönelmezler. Kitaba, sünnete çağırırlar ama kendileri kitaba ve sünnete gelmezler. Yapmadıkları şeyleri söylerler. Dikkat edin devamın hadisi. Artık her kim, bunları, bunlardan bahsettikten sonra söylüyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, bunlara kim, eliyle karşı çıkarsa mümindir, diliyle karşı çıkarsa mümindir, kalbiyle buğz ederek karşı çıkarsa mümindir, bundan öte hardal tanesi kadar da iman yoktur. Demek ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sayı Müslim'de gelen, yani sıhhati ümmet tarafından kabul edilen, Sırhati konusunda hiç kimsenin şüphesi olmayan bu hadiste bildirdiği, karşı çıkılması gereken, elle gücü yeten, eliyle karşı çıkması gereken, dille, ona da gücü yetmezse, hiç olmazsa bari kalbiyle buz etmesi gerekir ki bunların batıllarını, daha elinin batıllarını benimsemesin diye. İmanın şartı olarak bu olmadığı takdirde zerre kadar imanın olmadığını bildirdiği bu hadiste bahsedilen kimseler kimler? Emrolunmadıkları şeyleri yapanlar, yani bidat işleyenler. Kendileri ibadet uyduran, Allah'a yakınlık uyduranlar ve yapmadıkları şeyi söyleyenler. Yani insanlar kitaba ve sünnete çağırırlar ama kendileri bunu yapmazlar. Kitaba ve sünnete yanaşmazlar, tevil'e yanaşmazlar, tevil'e çağırırlar. Şirkten kaçınılmazlar, şirkten sakındırırlar vesaire vesaire. İşte böylelerini Müslümanların en azından elle karşı çıkamıyorsa dille karşı çıkamıyorsa yani ilmi yoktur dille karşı çıkamaz en azından kalbiyle buz etmesi lazım o halde güç sahiplerinin vazifesi yani eli gücü yetenlerin vazifesi bidat ehlinin kökünü kesmektir bunları engellemektir eğer müslümanlar devlet sahibi olursa yetki sahibi olursa bunlar üzerinde bu zındıkların sesini kesmelidir hapse mi atar öldürür mü hücce etikam edip tekbirine mi hükmeder? Yoksa daha başka önlemler mi alır, tevbe mi ettirir? Bir şekilde sesini kısması lazım, yetki sahiplerinin. Diliyle cihad edenler kimlerdir? Diliyle cihad edenler ilim sahipleridir. Bunlardan sakındırmalıdır. Bakın başka bir hadis burada örtüştü. Muaz bin Cebel Radyaland'dan gelen hadiste. İşte e, ümmetin nasıl bozulacağını anlattıktan sonra, işte o zaman kitap ve sünnetle konuşanlar e, mücahitlerdir, cihad edenler onlardır diyor. Diliyle cihad edenler, ilimleriyle bid'at ehlinden, şirk ehlinden, şirkin davetçilerinden, bid'atin davetçilerinden sakındıranlardır. Sakındırırlar ki, Müslümanlar, diğer Müslümanlar, ilim sahibi olmayanlar bu bid'at ehlinden kalpleri buğz etsin. Hiç olmazsa imanın en zayıfına tutunsunlar da, güçleri oranında bu münkerden uzak durabilsinler. Vazife bu. Ama şimdi, bu bid'at ehli kendilerini nasıl süslüyor? İşte bu ümmet arasında bölücülüktür, işte ayrımcılıktır, vahdeti engeller. Hangi vahdetten bahsediyorsunuz? Batıl üzerinde toplanmaktan mı? Eğer gayeniz batıl üzerinde toplanmaksa bunu en iyi şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerle yapabilirdi. Ama onlarla asla bir araya gelmek istemedi. Kabahatleri neydi bu toplumun? İşte kabirlere ibadet ediyorlar ve bizi Allah'a yaklaştırsın diye bunu yapıyoruz diyorlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunlarla canhıraş savaştı. Dişe diş kanakar. Baba evladıyla, ana evladıyla, kişi kardeşiyle karşı karşıya cihat saflarında bu yüzden karşı karşıya geldi. Allah'a ibadet etmediği için değil bak. Şirk koştuğu için, bidatlerle amelettiği bunlarla Allah'a ortak koştuğu için. Burada da bu ümmete bunu yüklüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte her peygamberin böyle seçkin sahabeleri vardı. Bunlar vefat edince bunların yerine öyle bir nesil geliyor ki yapmadıkları şeyi söylüyorlar. Kendileri amel etmedikleri şeylere çağırıyorlar. Yani bu daveti kullanıyorlar, istimal ediyorlar. Dini malzemeleri, kitap ve sünneti batıl emellerine alet ediyorlar. Ve... Emrolunmadıkları şeyleri yapıyorlar. Kitaptan ve sünnetten delil olmayan, Allah'ın emretmediği giderler. Mesela derneklerde toplanırlar. Konferans salonları tertip ederler veya daha başka bidatler. Bunlar Allah mı emretti, Resulü mü emretti size? Ama sizin işte davetinizle mescitte otur. Yahu mescide Yahudi hristiyen gelip onlara mı davet edeceksin diyorlar. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın davet metodunu da böylece kendi dilleriyle karalıyorlar. Mescide biz acaba bizim toplanıp mescitlerde ilim dersi yapmamızın, namaz kılmamızın veya daha başka mescitte meşhur olan fiilleri işlememizin sebebi veya sahabelerin bunu yapmasının sebebi, acaba Yahudileri, Hristiyanları dine davet etmek mi? Yani bunlar demek istiyor ki mescitlerde biz Yahudi, Hristiyanı veya sapıkları, içkicileri, namaz kılmayanları, şunları bunları, dinden yüz çevirmiş olanları Mescitte davet edemiyoruz. Neden? Çünkü mescitte onları cezbeden bir şey yok. Ne lazım? İşte video konması lazım. Oy, parti, hatta müzik, tiyatro, kadın erkek karışıklığı bunlar olsun ki münafıklar gelebilsin yani. Onlar bunu istiyorlar. Bunu mescitte yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Alternatif icat ediyorlar. Dernekler, şunlar bunlar vesaire vesaire. Yani Resul'ün sünnetinde gelenle iktifa etmiyorlar. Bu onlara ağır geliyor davet etmek istediği kimselere de ağır geldiği için yani parasına talip oldukları veya daha başka menfaatine talip oldukları kimseler de e, bu ortamlardan hoşlanmadıkları için iman etmeyen birisi mescitlerden hoşlanmaz. Yani nefslere zor gelebilir. Nefslere, hevalara hitap eden şeyler bulunmayabilir mescitlerde. Ama din budur. Din Bizim hoşumuza giden şekilde dini şekillendirelim diye değil, bilakis nefislerimizi Allah'ın şeriatına teslim edelim, boyun eğdirelim diye e, şeriat kılınmıştır. Ama bunlar dediğimiz gibi daha başka yollar icat ederek bunları din edinmekte ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tehdit ettiği şeyin, ümmeti uyardığı şeyin hedefi olmaktalar. Yani bunlar buğz edilmesi gereken, İlim ehlinin sakındırmaları gereken, mücadele etmesi gereken, yetki sahibi, askeri otorite sahibi olanların da susturmaları gereken kimseler konumuna düşüyorlar. Bir ikhadisle bu ayetin tefsirini tamamlayalım. Ebu Hurayra radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurdun iştim. Öncesinde ve sonrasında Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakını benim. Dediler ki nasıl ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Nebiler anneleri farklı olup dinleri bir olan kardeşlerdir. Yani bütün nebilerin dini az önce açıkladığımız gibi tevhiddir. İslam'dan ibarettir. İsa Aleyhisselam ile aramda da başka bir nebi yoktur. Yani bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün rivayet hadis açıkça gösteriyor ki İsa Aleyhisselamla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasında başka bir nebi yoktur. Yani bazı zayıf rivayetlerde Halid bin Sinan diye bir nebiden bahsedilir. Demek ki bu Nebi değil. Mahbunt bin Lebit radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Allah'ın Resulüyüm. Beni kullara, onları Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmelerine davet etmem üzere gönderdi. Allah'ın beni gönderme gayesi budur diyor. Bunu da Ahmet, tarihinde Bukhari, Taberani, Hakim ve Delalü'n-Nübüvvede Beyakir rivayet etmişlerdir. Ve son hadis bu ayetin tersinde i̇bn Ömer radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyametin önünde kılıçla gönderildim ki hiçbir şey ortak koşulmadan yalnızca Allah'a ibadet edilsin. Rızkın, mızrağımın gölgesi altında kılındı. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselam, Cihad peygamberidir Rızkın mızramın altında kılındı demek yani cihatla elde ettiğim ganimetlerdedir bu ümmetin rızkı Şimdi diyorlar ya ekonomik dar boğazlar şunlar bunlar her tarafta kana alıyorlar. E, cihat yok Kafirlere karşı İslam'ı e, isare etmek için Allah'ın kelimesini yücelmek için cihat yok bu devletler cihadı terk etmiş Dolayısıyla rızık kapıları yok ama ne oluyor İşte Arap ülkesinde petrol çıkıyor kaymağını kimiyor yiyor. Gavur yiyor. Veya başka madenler çıkıyor, su kaynakları çıkıyor, yavur senin ülkende seni birbirine kırdırarak Müslümanlar birbirine vurdurarak sonra geliyor barış gücü olarak senin kaymamıyor gidiyor sana tahakküm ediyor her türlü bu Müslümanların e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, sünnetine yüz çevirmeleri sebebiyle emrime muhalefet edenlere zillet ve küçüklük yazıldı. Neden zilletteyiz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emrine ümmet olarak muhalefet ettiğimiz için. Kim kendini bir kavme benzetirse onlardandır. Yani şayet bir peygamber gelecek olsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamber gelecek olsaydı, dünyaya şöyle baksaydı, Müslümana benzeyen topluluk görebilir miydi? Bu ümmeti kimlere benzemiş bulurdu? Yahudilere, Jonilere, Mariyalara, şunlara bunlara benzemiş bulurdu. Biz hangi safta yer alırdık o zaman? Bu ümmet, yani Müslüman olduğunu iddia eden bu ümmetle belki o peygamber savaşacaktı Çünkü zahire bakar. Yani biz e, genel olarak söylüyoruz İslam ümmeti adına. E, kaçta kaçı Müslümana benziyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve asabına benziyor? Evet, bu e, sadece şekil olarak değil, bütün, yani e, e, efradının cami, ahiyanı mani olan hadislerdendir. Cevamiül Kelim'dendir bu hadis. Bütün bablara dahildir. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Bu sebeple bizden olmayanlar kitabında e, pek çok, işte şunu yapan bizden değildir diye de bir sürü hadisleri aktardık orada. Yani e, namaz konusunda, oruç konusunda, haç konusunda, alışveriş konusunda, giyim konusunda, temizlik konusunda, her konuda... Bir Müslümana benzemek var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve asabına benzemek var. Bir de Yahudilere, Hristiyanlara veya kitapsız kafirlere, müşriklere benzemek var. Demek ki bu hadis fıkhın bütün alanlarına, bütün bablarına dahil olabilecek bir şey. Sadece şekil olarak almayın, sadece giyim kuşam olarak almayın. Daha başka konularda ilgendirir. Bu hadisi Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Ebuşeybe, Müsned-i Taberani, Taha-ı Şer-i ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bu hadis mütevatirdir aynı zamanda. Cabir-i Nabdillah radiyalanmadan, Huzeyfe radiyalanmadan, Ebu Rere radiyalanmadan e ve bir kısım sahabeden, onların tek tek tarihlerini yine bizden olmayanların girişinde tarihciyle beraber verdik. Allah izin verirse, Embiya suresi 26. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke bihamdik ve eşhedü en ve Amin.